Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Muhammed. Ee, şöyle bir soru var. Okuyup üflemenin ve muskanın hükmü, burada okuyup üflemekten kasıt, eğer kişinin rukiye yapmasıysa bu caizdir. Çünkü rukye, ey, e, ayetlerle, Resulullah ve Vesselam'ın öğrettiği dualarla, meşru dualarla rüküye yap yapmak caizdir. Sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'e soruyorlar. Diyorlar ki biz işte cahiliye döneminde şöyle rüküye yapardık. Yani ey Allah'ın Resulü bununla ilgili ne dersiniz aleyhissalatü vesselam? Diyor ki ondan şirk, şirk olan batıl şeyler olmadığı sürece bu caizdir. Yani şirk olanı atın, hak olanı söyleyin. Ve bununla ilgili Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'den bir sürü bize gelmiş rukye ile ilgili tedavi ile ilgili e, ayetleri Ali Seyyid Hasan bizlere göstermiştir ve veya bu konuda duaları mesela Fatiha ile efsunlamak okumak üflemek veya işte yatmadan önce İhlas ve Lakna suresini okuyup üflemesi ve bütün bedenine sürmesi 3 defa bunu yapması ve sonunda ayetilkürsiyi kürsiyi okuması <gülüyor> ve Yahud Sallallahu Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hasbi Allah La İlahe İllâhu Aleyhi Tevekkeltu ve Huve Rabbul Arşil Azim Ve Yahud feizeme riddu fehuve Yeşfini bana şifa veren odur ayetini İbrahim Aleyhisselam'ın ifade ettiği. Bunlar e, doğrudur. Ancak günümüzde maalesef üfürükçü diye tabir edebileceğimiz kimseler bu işi hem ücretle yapmakta hem de maalesef insanları aldatmaktadırlar. Burada ee, Kur'an ayetlerinden ve meşru olan şeylerden okudukları sürece, okuyup üfledikleri sürece bu caizdir ve işin içinde aldatmaca yoksa. Ancak muskaya gelince, muska bir tedavi yöntemi değildir. Bu konuda herhangi bir nakil yoktur. Ancak zaten çoğu, şu an muska yapanlar çoğu batıl şeyler yazmaktadırlar. Bu ee, bu batıl şeylerin hiçbir faydası yoktur. Hatta zarar vermektedir. Ehli sünnet bundan sakındırmaktadır. Diyelim ki meşru olan bir şey yazdı. Diyelim ki e, sure yazdığı Fatiha suresini veyahut İhlas, Felaknas. Bu sureler okuyup bedende, şey, yazılıp bedende taşınmak için indirilmemiştir. Bunların et etkisi ancak okumakla mümkündür. Yani okuyup ruke yaparak mümkündür. Dolayısıyla batıl bir şey yazan zaten batıl bir yoldadır. Batıllığı ortadadır. Ancak ayetleri yazıp muska şeklinde asmakta hiçbir e, faydası yoktur. Faydası okumaktadır. Kur'an bir yerlere asılmak için indirilmiş bir kitap değildir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır.